Çocuk Bahçesi Yapım Ankara Radyosu İrmağın Aşağısında 5. Bölüm Don Brian çevirerek radyoya uygulayan zekayı yiyikler yöneten Baykan Saran yapımcı İsmet Keten efektör Nebi Tam Yüksel Bu bölümde oynayanlar anlatan Sema Aybars Hans Nizih Anatash Otto Üsal Ünlü Karl Tolga Gariboğlu, Eza Duygu Canbaş, Şultz Levent Kaleciklioğlu, Helz Alptekin Ertürk, Patron Sinan Pekinton, Komiser Müller Bülent Türkmen, Doktor Nihat Hakan Güney, Mayer Orhan Aral. Arkadaş olan Hans, Otto ve Karl, Otto'nun kuzini Elsa'yı da yanlarına alarak orman korucusu Bay Klaus'un yanına gitmek üzere nehirden kayıkla yola çıkarlar. Korucunun yaşadığı bölgeye geldiklerinde Elsa kayıkta kalır. Otto ormana kuş keşfine çıkar. Hans'la Karl ise korucunun evine doğru giderlerken küçük bir uçağın Bay Klaus'un evinden çıkan iki kişiye bir paket atarak uzaklaştığını görürler. Daha sonra bu iki adama yakalanarak eve götürülürler. İçeriden Bay Klaus'un haykırışlarını duyan çocukları, adamlar Killer'e hapsederler. Ormandan dönerken onları gören Otto, yardım istemek üzere en yakın köye gider. Elsa ise gece açık bir pencereden eve girerek Bay Klaus'un odasına girmeyi başarır. Ondan kilerin yedek anahtarının yerini öğrenen Elsa, anahtarı bulur... ...ve dışarı çıkarak kilerin tepesindeki küçük pencereden anahtarı atar. Böylece kurtulan çocuklar geceyi geçirmek üzere kuytu bir yer ararlar. Kar, Hans, uyanın artık. Otoyu bekleyenlere bakın hele siz. Akşam bir daha hotto vahotto diyorlardı. Aa, aa, ne oldu Elsa? Henüz tam görmedim ama gece beklediğimiz konuk motorlu kayıkla nehrin aşağısından geliyor galiba. Aa, evet, motor sesini ben de duydum. Ama içinde ottonun olduğu ne malum? Kayık şu kıvrımı bir donsun göreceğiz. Umarım senin dediğin olur. Adamlar da az sonrakilerden kaçtığımızı anlayacaklardır. Belki bizi aramaya çıkarlar, dikkatli olmalıyız. Kayboluyorum Gelen otlu değilmiş demek Elsa kayığımız nerede İki adam gelip onu eve taşıdık Bayağı Çok kötü işte Her şeyimiz içindeydi Evet. Ama siz uyurken ben çantalarımızı alıp Ağaçların altına gizledim İşte bakın karnımızı doyurabiliriz artık hmm, Sen çok akıllı bir kızsın <gülüyor> Elsa İyi ki bizimle gelmişsin Aa, Bakın evden o iki adam çıktı Buraya doğru <gülüyor> geliyorlar Olduğumuz yere iyice saklanalım İşte yaklaşıyorlar Şş. Susun. sesinizi çıkartmayın. Bu çocuklar nasıl kaçta şu olsa anlayamadım. Aman iyi arayalım şunları. Fazla uzaklaşamazlar ormanda yol yok. E, kayıklarını da aldık. E, bu patika nereye kadar gidiyor peki? Nehir boyunca yalnız 1-2 mil gider. Belki patikadan gitmişlerdir. Gidip bakalım istersen. Ama korkma kaçamazlar. En yakın köy buradan 5 mil uzaklıkta. Onun da kara yolu yok. Eh, yine de gidip bir bakalım. Peki senin dediğin olsun. Çok şükür gittiler Yakınlara bakmak akıllarına gelmedi Hadi Elza Şu çantaları karıştıralım bakalım yiyecek ne var Çok acıktım ben ah, Hava kararıyor kayık gelmedi Otoyu getirir filan dedik ama Canım bunu bilmeyecek ne var Yanlış gördük ya da motor bozuldu Aynız mı? evet. Motor sesi. Ama bu gelen otdudur. Bence de. Yaklaşıyor. Hava da iyice karardı. En uzaktalar. Kim olduklarını göremeyeceğiz. Ses kesildi. Evet. Şuna umutlandık. Balıkçı bunlar. Aha. bakın, bu bir tekne. Karaltısına dikkat edin. Bu tarafa doğru geliyor. Demek motoru stop ettirdiler. Kürekle geliyorlar. Aa, neden acaba? Şimdi anladım. Motor sesiyle dikkat çekmek istemiyorlar. Adamlar kuşkulanıp dışarı çıkmasınlar diye. Direkt yaklaşıyorlar. Yaşasın. Tekneye çıkın çocuklar. Buradan daha rahat konuşuruz. Tamam. Hadi Elsa, kal, çıkın. Tamam, geliyorum. Tamam. Oh, Nihayet yeni bilgin Oktu. Hoş bulduk arkadaşlar. Hans, Carl, bakıyorum kurtulmuşsunuz. Çok sevindim. <gülüyor> <gülüyor> Aa, sağ ol. Arkadaşlar önce tanıştırayım. E, doktor bey, ona hayatımı borçluyum. E, bu komiser Müller. Merhaba. E, sağ olsun olayı benden öğrenince hemen yola çıkmamıza sağladı. E, polis memuru Mayer de bize katıldı. Hepinize çok hoş, memnun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Biz de çok memnun olduk. E, Bay Müller ile Bay Mayer bir iş için köye gelmişler. İyi bir aslantı oldu. E, evet efendim e, bunlar da benim arkadaşlarım Hans ve Karl. Elsa da kuzinim oluyor. Evet çocuklar şimdi vakit kaybetmeden durumu gözden geçirelim. Evde çok adam var mı Hans? Ee, dört ya da beş kişi olsa gerek komiserim. Peki bilmiyorum. Aa, biz de yedi kişiyiz. Sen Karl'la birlikte bize yardım edebilirsin Hans. Ee, biraz hasta olmasına karşın Otto da tabii. Bu planımın bir parçası. Biz eve giremeyeceğimize göre adamlar dışarı çıkmalı. Ama sizi görürlerse evde kalıp beklemeyi tercih ederler. Bizi göremeyecekler. Seninle Karl'ı görecekler. ...sizi yeniden ele geçirmek için de mutlaka dışarı çıkacaklar. Ha, şimdi anladım. Bu durumda karla benim evin yakınına gitmemiz gerekiyor efendim. Yani onları şaşırtacağız. Evet öyle. İşte o zaman doktor bey sizin planınız yürüyecek. Benim de düşündüğüm buydu. Evin yanına gidip gürültü yapmalısınız. Dikkatlerini çekin. Adamlar sizi görünce dışarı çıkarlar. Ama Hans'la Carl yakalanabilir. Evet Elsa haklı. Yakalanabiliriz. Ee, orada beklersiniz Carl. Bırakın size yaklaşsınlar. Sonra bütün hızınızla koşarsınız. Ormana doğru koşun ki sizi izlesinler. Biz oralarda gizleneceğiz. Adamlar peşinizden koşunca onları kolayca yakalayabileceğiz. Evet, evet. Kolay olacağı benziyor bu iş. Şu halde sizin de elebaşıyı yakalamanız gerekecek. E, patronu yani. Evet Hans, iyi düşündün. Akşam motorla gelirken biz biraz uzakta demir atıp bekledik. Mayer'le gerekli incelemeyi yaptık. Zaten da verdiğim ilaçlarla kendine geldikten sonra her şeyi tek tek anlattı. E ben evin arkasında bekleyeceğim. Adamlar sizi boş alana dek izleyecek. Kapıyı arkalarından kilitlemezler. Biz de böylece eve rahatça girebileceğiz. Çok güzel, akıllıca bir plan. Ancak hiç yanlışlık yapmaya gelmez. Yoksa geri teper. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın arkadaşlar. Şimdi hemen tekneyi nehrin biraz yukarısına... ...kuytu ve gözden ırak bir yere alalım. Sonra sıra senin başından geçenleri... ...anlatmana gelecek Otto. <gülüyor> Oha, siz dinledikten sonra ben zevkle anlatırım. <gülüyor> ee, hadi artık anlat Otto merak ediyoruz. Evet buradan ayrılınca neler oldu söyle bakalım. Eh, peki öyleyse. Elsa'nın yanından Klaus amcamın kayığıyla ayrıldıktan sonra 5 bin uzaklıktaki köye gittim. Yolda kendimi iyi hissetmiyordum, ateşim çıkmıştı. Üstelik ayağım da burkulmuştu. Köylüler çok ilgilendiler. Doktor bey götürdüler beni. Geçmiş olsun otto, üşüttün herhalde. <gülüyor> ya <gülüyor> geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Ee, Baymüller daha önce de söylediğim gibi bir iş için köye gelmiş. Doktor bey tanıştırdı beni kendisiyle. Bir güvenlik görevlisi olarak bize yardıma hazır olduğunu söyledi. Hele doktor beyin yardımlarını hiç unutamayacağım <gülüyor> Bu benim görevim Hans Hele böyle yürekli gençlere yardım etmek zevk verir bana <gülüyor> Teşekkürler efendim ee, Evet beni tedavi ettiği gibi köyden güvenlik görevlisi Bay Mayer'i de alarak Kendi teknesiyle bizi buraya kadar getirdi İşte böyle Evet şimdi gelelim planın ayrıntılarına Teknede iki kişi kalsın istiyorum ee, Nasıl isterseniz efendim ee, Otto sen ayağının durumu nedeniyle burada kalmalısın Hızlı yürüyemezsin Peki. Elsa sen de Otto ile kalsan çok iyi olur Ama biz burada ne yapacağız efendim Çevreyi gözetleyin Gelen giden olabilir En küçük ayrıntıyı bile atlamamalıyız Evet haklısınız efendim evet. Doktor bey hemen yola çıkalım Evet Hans bu gençlerin içinde en büyük sensin anlaşılan Lütfen önden yürü de bize yol göster Derhal efendim Geliyoruz Bay Steiner Bay Schultz ve Bay Held Bekleyin bizi geldik efendim. Ev karşınızda. Bahçede küçük bir kulübe görüyorum. Ben orada bekleyeceğim. Ben de Mayer'le kulübenin yakınındaki ağaçların arasında gizleneceğim. Aha. Ama tetikte olun lütfen. İşaretimle hareket edersiniz. Hiç kuşkunuz olmasın doktor bey. Biz de göreve hazırız. Evet hazırız. Pekala. Biz gidiyoruz. Biraz bekleyin. Sonra açıklığa gidip gürültü patırtı yapın. Peki. Tamam mı? Tamam efendim. Hadi komiser Müller, Mayer biz de birlikte gidelim. Herhalde şu araziyi sürünerek geçmemiz gerekecek. Sonra da kulübenin yanında saklanacağız. Efendim dikkat edin. İçeridekiler şu anda uyanık. Bacadan da duman çıkıyor. Tetikte olun lütfen. Merak etme Hans. Tetikte olacağız. Kim bize bunlar Schultz? Deli gibi bağırıyorlar patron. Buradayım. Bana soracağına pencereyi Hadi, aç da bak. Pe peki peki. Korkuyor Yok korkuyor musunuz yoksa? Baksanıza burada duruyoruz işte. Bunlar o delikanlılar Hadi patron. Daha önce yakaladıklarımız. yakaladıklarınızı. Işte. Sonra da kaçırdığınız gençler değil mi? Karnımız çok Ne lazım. istiyorsunuz? Gelin buraya. Hadi bize bakın, gelin dedim size. Ha Bizde o göz var mı? Siz buraya getirin yiyecekleri. Schultz helft. Hemen gidip getirin onları, çabuk! Başla, Başla patron. patron! Çabuk patron. olun diyorum, çabuk! Beceriksiz adamlar, hadi yürüyün! Sakın yerinden kımıldama Karl! Bırak iyice yaklaşsınlar! Kaya gibi duruyorum yerimde Hans! Meraklanma! Tamam, şimdi Karl tarlaya doğru koşalım! Hadi hadi! Kaçmayın çocuğu patron! Sizin zararımız dokunmayacak! Yemek vereceğiz! <gülüyor> Anladım! <gülüyor> Bunlar bizimle dalga geçiyor, şu şey <gülüyor> Ne dalgası, ne demek istiyorsun? Baksana, <gülüyor> bir durup bir koşuyorlar. Yaklaşınca da hızlanıyorlar. Bak, bak bu hiç aklıma gelmemişti. Hadi gelsenize, yakalasanıza bizi. Dünyanın öbür ucuna gitseniz peşinizdeyiz. Hadi şu Evet, peşinizdeyiz. Durun, ya. kaçmayın. Gelin buraya gidelim. Kulübenin yanındaki çalılığa yaklaşıyoruz Gayri evet. Çok az yolumuz kaldı Hazır Hadi ol Mayer efendim. doktor Uf. işaret verdi bizimkiler A geliyor sizi. Hazırım evet. efendim Bizim çocuklar geçsin sonra önlerine çıkarız Tamam Geçtiler Hadi Uf. Mayer Uf. Tamam mı Mayer yakaladın Uf. mı Uf. Evet komiserim geçiriyorum Ben bunu hallettim Bırakın bizi biz suçluzuz Kapırdamayın Rızkı bırak yakalandınız işte e, Biz e, adam biz bile kaldırmadık. Suçsuzuz komiser bey bile. Kaldırmadınız öyle mi Ya içerideki adam korucu Yo yo yo inanın bize Biz ne suçsuzuz şey. Onu da hiçbir şey yapmadık ki e, Bakın birileri geliyor ama olayın tanıkları Bakalım onlara ne diyeceksiniz <gülüyor> ah, Sonunda yakalanmışlar Evet Hans <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler bayaniler e, Biz görevimizi yaptık Evde neler oldu acaba gidip bakalım. Derhal bakalım tamam efendim. Sen. Mayer sen bu adamları bağla ve başında dur. Hadi doktor beyin yanına gidelim. Bizi kulübede bekliyor. Şimdi önemli olan elebaşıyı yakalama. Irmağın Aşağısında adlı oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. ve son bölümde buluşmak dileğiyle.